İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın, günaydın Ömer Hocam. Evet can yok bugün birlikte değerlendiriyoruz evet. selahattin ve ben varız. E alıştım artık bir hafta biriniz bir hafta öbürü. E, benim sıram ne zaman gelecek bekliyorum. E, haftaya Afin, alalım afir. seni. Hafta mi? tamam tamam. Hayır haftaya A yayını alalım. Açıkçası yayını. Uzaklarda iyim <gülüyor> e, <gülüyor> e, Nedir evet. yılın durumu? <Gülüyor> yılın durumu yani geçecek olan yılın geçmekte olan yılın durumu malum pek iyi değil e, ama gelecek e, gelecekte her zaman umut vardır. E, biz şimdi yılın e, yani geçmiş yılın diyorum artık 2019'un karikatürlerini aslında adettir e, şöyle bir e, şeydir. E,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 Evet. Onlardan bir tanesi Çizeli de İbrahim Tuncay Onu anlatmak istiyorum ee, Karikatürde haftalardır gündemde Gündemden hiç düşmeyen bir konu ee, Kanal İstanbul konusuna Sanıyorum gönderme yapılıyor Çünkü böyle dev binalar Ve e, göklenenler var Karikatürde Aslında İbrahim Tuncay e, bu, bu tarz binaları inşaatları çizmeyi çok seviyor e, Daha önce de böyle Karikatürlerini görmüştüm e, Fakat bu kez ee, o hani iyice alış, İstanbul'da alışmayı e, alıştığımız e, sık sık gördüğümüz kentsel dönüşüm ürünü inşaat halindeki böyle bina buketleri var. Evet, yani bunların hepsi bina değil inşaat halindeki bina demek. İnşaat halinde. Çok doğru çünkü vinçler de var hepsinin etrafında. Bu, uzun turuncu sarı vinçler var etraflarında evet. Ee, ve bunlar bir gemin üzerine yüklenmiş e, karikatürde. Ha.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 ee, onun burada ne iş olduğuna dair Bir ipucu vermiş bir olsun ee, Çünkü e, Hemen görevi Onun oturduğu kürsünün önüne Bir plaka e, iliştirilmiş Kaka ile e, yazılı Plaka da yazılı Fıkıhçı ee, Fıkıhçı e, Ben sözlüğe bakmak zorunda kaldım Her şeyin en iyi En doğrusunu en iyi bilen Demiş Öyle mi? Daha iyi bilirsiniz Öyle mi?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 Belki e, birkaç küçük eksiği var tabi. Fakat bu bir çalışma. Portekizli çizer e, Vasco Gargalo. E, onun bir kolajı bu. E, bana biraz yardım edersen e, bu büyük tabloyu birlikte anlatalım diyorum. Çünkü tabloda o kadar çok ayrıntı var ki. Yani bazılarına ya da farklı tabii. yorumlayabilirim falan. E, şimdi karikatın en solundan ve alttan başlayacak olursak.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 yani özgürlük kupasını kazanıyor. E, fakat bu yıl yine çok büyük de bir talihsizlik yaşamış bu kulüp. 2019'un Şubat ayında kulüp merkezinde bir gerçekleşmiş ve 10 genç futbolcusu maalesef e, yanarak ölmüşler. Bu bakımdan kazandıkları bu kupa daha da önemli olmuş. Evet, ona ne da de de değinmiştik biz de Alp <gülüyor> programımızda bu yıl içinde Evet. Evet. evet.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 Eliniz e, bir kol daha doğrusu uzanmış, kolu ucunda bir el, elin için elin, elde de bir makas. Makas, balonun <gülüyor> ipini kesmek üzere. Evet. <gülüyor> Kimin eli olacak? E, Allah, impech mi diyorlar? Şeyin, kadın eline benzemiyor yani. Evet. parlamentonun pa parlamentonun değil. E, Meclisi neydi değil mi? Evet meclisi Bilemedim. Senat evet. Ama senat Senatom... öyle bir şey çıkmayabilir. Temsilciler meclisi. Evet haklısın. Temsilciler meclisi neydi? Evet. O makas Şimdi bir sürü figür var aslında. E, hepsini anlatmak da mümkün değil. Çok kapsamlı bir tablo bu. E, hemen o e, elin yanında e, Sisyphus gibi.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 Siyasede sular içinde yüzen evlerin çatıları görülüyor. Ayrıca yine kafasız ciliz, e, şey, e, büyük kafalı e, ciliz vücutlu böyle ağaç, e, bir ağaç. Afrikalı çocuk, ağaç, ağaç bir çocuk, evet o da dikmişti zaten. E, yardım istiyor. E, yine karikatürün en alt köşesinde de e, çılgınca devam eden bir boks maçı var. Filmdeki boksörler ise.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 Ee, üzerinde bakıyor bir yanık lekesi oluşmuş hafifçe ve kocasına sesleniyor böyle mutlulukla Arthur bak ekmek diliminin üzerinde kurtarıcımızın kurtarıcımızın görüntüsü var. Şimdi adam başını gazeteden kaldırmadan lakayet bir şekilde soruyor. Ya İsa mı yine? Mesinden. Hmm. Kadının cevabı. Hayır. Greta Thunberg. <gülüyor> evet. Umut eylemdedir Evet. Umut ehlamde. Aynen. E, haftanın karikatürünü bu defa demokratik bir şekilde seçe, seçebilecek miyiz hocam? Se Selahattin'le konuştuk biz en azından iki oyumuz var bu Gargalo'yu seçtik Vasko gargalo. Peki, o zaman 3 oy etti ben de onu seçtim 3'te 3 üç, tamam e, evet <gülüyor> efendim ben e, tüm açıklığı e, radyo dostlarına yıl boyu gül gülümsetecek güzel ve mutlu bir yıl diliyorum hepinize başta size ve tüm eee 2020'de buluşa buluşmak ümidiyle Çok iyi, iyi bir hafta ediyoruz, diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İzler ile haftanın karikatürleri.